94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'de bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında e, konuşmak istiyoruz. Malum e, dünya gündemi küresel anlamda bu virüsle ilgili olarak gelişmelere kitlenmiş durumda. Hem sağlıkla ilgili dünyanın hangi bölgelerinde hangi ülkede yeni vakalar var bunları takip ederken aslında hiç tahmin etmediğimiz biçimde bu virüsün pek çok ekonomik sonuçları da var. Ee, sağlık e, ve e, diğer e, meselelerin yanı sıra hiç e, tahmin bile edilemeyecek e, yerlere kadar etkileri uzanmış durumdaki çok kısa bir sürede e, maalesef e, bütün dünyayı etkisi altına aldı bu salgın ve e, maalesef e, bilançoda her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor ee, Tabii Çin'de başladı esas itibariyle bu salgının ilk e, ölümcül etkileri Binlerce kişi diyebiliriz artık 2800'ü geçti ölü sayısı şu anda dünyanın da başka yerlerinden yine ölüm haberleri gelmeye devam ediyor bilanço dediğimiz gibi ağırlaşıyor her geçen gün ve bulaşan kişi sayısının da bu virüsün bulaştığı belirlenen kişi sayısının da 82100 civarında olduğu, ölüm vakasının da 2801 Olduğu şeklinde sabah gelen ilk haberler e, neticesinde bilgiler, eldeki veriler şu anda böyle. E, malum henüz e, Türkiye'de e, bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bazı şüpheler oldu. Karantina altına alınan insanlar oldu. Ama e, komşularımız etrafımızdaki ülkelerde maalesef koronavirüs vakaları e, şu anda e, tespit edilmiş durumda. Şimdi biz e, genel olarak koronavirüs meselesini, ee, ele almak istedik bu hafta programımızda ve bir e, telefon attığımızda konumuz var Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayahan Pala. Hocam günaydınlar. Günaydınlar iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi aşağı yukarı herhalde iki ayı geçkin bir süredir bu koronavirüsü konuşuyoruz. Çin merkezli kalmayacağı, Çin odaklı kalmayacağı çok belliydi ve her geçen günde yeni yeni farklı ülkelerden yeni vakalar geliyor. Dünya Sağlık Örgütü de alarm seviyesini yükseltti virüsle ilgili gelişmeler noktasında. Siz başlangıcı itibariyle bir uzman olarak bir halk sağlığı uzmanı olarak nasıl başlamak istersiniz, nasıl değerlendirmek istersiniz bu virüsü ve bu virüsün yayılış biçimini? Şimdi isterseniz öncelikle şuradan başlayalım. Çünkü hı hı. özellikle son bir haftadır virüsle ilgili pek çok konu hem sosyal medyada hem medyada tartışılıyor işte. Sayısı, bulaşma biçimi koruma yöntemleri. Ama daha temelden bir şey söylemek lazım. Hı hı. Bu tip salgınlar neden karşımıza çıkıyor? Evet. Yani bu küresel kapitalizmin üretim ilişkileri acaba bu salgınlarla ilişkili mi? Salgınlarla baş etmemizin önünde bir engel ya da kolaylaştırıcı bir faktör mü? Ve bundan sonra dünyayı ne bekliyor? Hı hı. Ben buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen. Isterim. Özellikle domuz gribi diye adlandırılan salgın sırasında ve sonrasındaki bilgilerimiz bizi üç noktada çok dikkatli olmaya yöneltiyor. Birincisi biz hayvanların doğal yaşam alanlarını yok eden bir üretim ilişkilerine sahibiz. Bu küretel kapitalizmin her şeyi sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu çerçevesinde Hı -hı. ele alması yüzünden. Hı -hı. Hayvanların doğal alanlarını yok edip hayvanları daha önce olmadığı kadar bir arada yaşamaya zorlayan bu sistem virüslerde de değişime yol açıyor. Virüsler kendi başlarına doğada yaşama olanaklarına çok sahip olan e, organizmalar değil. Bunların hem yaşamını sürdürebilmesi hem de değişim geçirebilmesi için bir başka canlıya ihtiyacı var. Bunlar hayvan olabilir, insan olacaktır. Siz bir arada yaşamayı, çok kötü koşullarda yaşamayı gündeme getirdikçe bir değişimi hızlandırıyorsunuz. Domuz diribini şunun için örnek verdim. Domuz diribine yol açan etmenin Meksika'daki domuz çiftliklerinde bir küçük alanda çok sayıda domuzun yaşamak zorunda bırakılması olduğu anlaşıldı. Öyle ki domuzlar... Bir başka domuzun dışkısından beslenerek yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Hmm. Bu çember aynı zamanda güzüslerin değişimine de yol açıyor. Şimdi bir yandan hayvanların doğal ortamlarını engelliyoruz. Öte yandan insanları da dünya tarihinde olmadığı kadar daha küçük alanlarda daha fazla sayıda yaşamaya yöneltiyoruz. Yani nüfus yoğunluğunu artırıyoruz. Burada da Çin'in Wuhan kentine bakmak lazım. Elimizde şöyle yayınlar var. Bu kentin bazı bölgelerinde kilometre kareye 20 bin daha fazla insan düşüyor. Bu korkunç bir yoğunluk. Hem hayvanların yaşam alanlarını yok ettik, hem insanları çok daha bir arada yaşamaya yönelttik. Bir de bir besin zinciri oluşturduk ki örneğin bir yumurtadan kuluçkadan masamıza bir tavuk biçiminde gelen gıdanın nasıl daha kısa sürede getirilebileceğine ilişkin Kafa yoran bir mekanizma var. Ama bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında eğer tavuk çiftliklerini ziyaret edenler varsa endüstriyel tavuk üreten çiftlikleri ne demek daha iyi anlayacaklar. Bir de bunu onların yetişmesindeki doğal ortamlardan soyutlayan bir yaklaşım tarzı var. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Biz doğayı, doğal yaşamayı terk edip bu işleri endüstrinin kucağına attıkça birileri para kazansın diye yalnızca beslenme ile ilgili problemler yaşamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu hastalıkların oluşmasına da bir ortam yaratıyoruz. Şimdi gelelim koronavirüste ve bu konuştuklarımla ilgisine. Hı hı. Koronavirüs aslında bir zoonoz dediğimiz hayvanlarda hastalık yapan bir virüs tipi. Taç biçiminde olduğu için de Latince'de Corona korona taç anlamına geldiği için koronavirüs adlandırılıyor. Bugüne kadar literatüre baktığımızda koronavirüs ailesinde yüzden fazla virüs grubu var. Bunlardan 78 tanesi bugüne kadar hastalık yapabilmiş. Bunların 3 tanesi de insanda da ciddi rahatsızlıklara yol açtığı için dünyanın gündemine oturdu. İlk önce 2003'te SARS diye bilinen hastalık, sonra 2012'de MERS diye bilinen hastalık ve evet. 2019'da da şimdi yeni koronavirüs diye bildiğimiz hastalık. Evet. Şu bilgilerimiz var. Bu virüsün hayvandan hayvana geçişi, hayvandan da insana geçişi sırasında değişim göstermesi, bu virüsün çok hızlı yayılmasına ve bazı tiplerinin de insanlarda hem bir başka insanı hastalıkla bulaştırabilme potansiyelinin artmasına, hem de bazı yakaladığı kişilerde daha fazla ölüme yol açmasıyla gündeme geliyor. Küçük birkaç rakam hatırlatayım, gerçi herkes neredeyse biliyordur ama, evet. yani ilk koronavirüs SARS'ta, Hastalığa yakalanan her 10 kişiden biri hayatını kaybetmişti. Hmm. Mers'te Orta Doğu Suyla Arabistan kaynaklıydı ve hatırlarsanız bir tane Mers olgusu Türkiye'de de kayıtlara geçmişti. Hmm. Hatay'da da yaşamını yitirmişti. Orada hastalığa yakalanan aşağı yukarı her 3 kişiden birisi hayatını kaybediyordu. Şimdi bu yeni koronavirüste hastalığa yakalanan her 100 kişiden yaklaşık ikisinin bazı yayınlara göre üçünün hayatını kaybettiğini hmm. görüyoruz. Önce iyi haberler vereyim. Bu yeni koronavirüs hastalığı herkese aynı biçimde etkilemiyor. Örneğin erkeklerde daha fazla etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Nedenlerini şu anda çok ayrı biliyor değiliz. Ama şunu biliyoruz ki çocukları, çocukluk çağında olanları, gebeleri çok fazla etkileyen bir hastalık değil. 60 yaşın üstünde daha fazla etkili 65 yaşın üstündeki etkisinin de giderek arttığını görmüş oluyoruz. Bunlar iyi haberler. Kötü haber şu... Koronavirüs başlangıçta sanıldığından daha fazla, daha hızlı yayılma potansiyeline sahip. Evet. Bir hastalık <gülüyor> hızlı yayıldığı zaman eğer siz o hastalığa karşı önlemleri önceden gündeme getirememişseniz ve sağlık sisteminizin buna yanıt verme kapasitesi sıkıntılıysa bu kadar hızlı yayılan bir hastalıkla baş etmeniz zor olabilir. Bunun en önemli örneklerinden birisi Çin olarak karşımıza çıkıyor. Siz güncel asamları verdiniz. İşte 82.000'in üzerinde olgu var, 3.000'e yaklaşan ölümler var. Evet. Ölümlerin ve olguların büyük bir bölümü Çin'de ama hani pek konuşulmadığı için söyleyeyim artık Türkiye'nin çevresinde de olgular var. Önce diye karşımıza çıkmıştı, sonra İran, hı hı. ardından Irak, dün Yunanistan açıklandı ve tek ben yayınlarda duymadım bir de Gürcistan'da tanımlanmış olgu var. Dolayısıyla evet. artık dört bir yanımız olgularla sarılmış desek abartmamış oluruz. Sağlık Bakanı'nın kendisinin de söylediği gibi artık hastalık Türkiye'de kapıda. isterseniz bu gelişmeleri bu kadar özetlemiş olayım. Evet. Eee şimdi tabii e, bu söylediğiniz en son söylediğiniz mesele önemli. Hastalık hızlı e, yayılma potansiyeline sahipti ama herhalde e, biz de yurt dışı yayınlardan, uluslararası yayınlardan takip ettiğimiz kadarıyla e, Çin'in önce e, bu hastalığı, bu salgını e, biraz gizleme e, yoluna e, gittiğini anlıyoruz ve e, belki de önlemler hızlı alınabilseydi e, bu kadar e, hızlı yayılır mıydı? Acaba Çin içinde bu mesele e, biraz daha kontrol altına alınabilir miydi? Elbette bu küreselleşmiş dünyada herkes hareket halinde e, turizmin yoğun olduğu bir dönem e, tam e, Çin'in e, yılbaşı dönemine denk gelmişti. Özellikle tabii insan hareketlerinin çok yoğun olduğu bir dönemde e, bu dalganın e, arttığı da e, yine aynı şekilde söyleniyor haberlerde. E, hızlı yayılma potansiyeli Vardı önlem alınabilir miydi ama yoksa yine aynı bu şekilde yayılır mıydı özellikle Avrupa ülkelerinde ve çevremizdeki ülkelerde bir yoğunlaşma görüyoruz Asya bölgesindeki ülkelerden sonra. Şimdi literatüre bakacak olursak Çin bu işte biraz geç kaldı gibi görünüyor. Hı hı. Ben kişisel fikrimi söyleyeyim okuduğum bütün yayınlar ve meslektaşlarında yaptığımız değerlendirmede eğer Çin daha önce bu olgunun ciddiyetini gündeme getirse ve izolasyonu sık uygulayabilse bu kadar hızlı bir yayılma dünyanın değişik yerlerine olmazdı. Evet Çünkü burada bir damlacık enfeksiyonuyla yayılma söz konusu. Eğer biz bu hastalığı insandan insana geçişini sınırlayacak biçimde bir yerde karantina altına tutarak engelleyebilseydik, dünya açısından söz ediyorum, <gülüyor> o zaman o bölgede sınırlı kalabilirdi. Dolayısıyla bütün otoriter yönetimlerde olduğu gibi Çin'de de bunun... E ortama yayılmaması, gündeme gelmemesi için bir çaba gösterildiğini biliyoruz. Hatırlarsanız daha önce Çernobil konusunda da bunu konuşmuştuk. Başka örneklerde de konuşmuştuk. Bu otoriter devletlerin evet. yapısı. Evet. Ancak bu hastalık ya da önümüzdeki başka hastalıklar dünyanın başına bela olmaya devam edecek. Bundan kaçış yok. Yaşam biçimlerimizin bu haliyle sürmesi az önce söylediğimiz temel gerekçeler Hayvanların doğal yaşamlarının ortadan kaldırılması, besin zincirinde doğal olmayan yöntemlere ağırlık verilerek daha fazla hı hı. çar elde edilmesine dönük bir gıda endüstrisinin yaklaşımı bize bu sorunları karşımıza getirecek. Çünkü yılda 4 milyon dolarlık bir pazardan söz ediliyor. Evet. Bizim burada yapmamız gereken hem sistem eleştirisi hem de bireysel olarak bu sürece nasıl karşı durabileceğimizi tartışmaktır diye düşünüyorum ben. Evet şimdi tabii geçtiğimiz günlerde ilginçte bir yine sizin de söylediğiniz gibi bu dolaylı iyi bir şey tabii demek buna insanlar bedel ödüyorlar hayatlarıyla maalesef hayatlarını kaybediyorlar kalanlar tedavi oluyor ama mesela Japonya'da tedavi olan bir hastada tekrardan hastalığın nüksettiğinin görüldüğü bu gibi haberler de yer alıyor ama... Ama buna mukabil mesela bu koronavirüsün yayılmasının ardından tabii çok ciddi bir üretim durması gerçekleşti Çin'de. Pek çok endüstri ara verdi üretimlerine ve bu da kısa dönemli geçici dönemli olarak Çin'in karbon emisyonlarında %25'lik bir düşüş. O bir önceki dönemle yani kısa dönemle yılbaşından önceki dönemle daha sonra virüsün gidiştirilmesi derek e, pik yaptığı dönemlerde üretim durmasıyla birlikte e, tabii petrol ve e, kömür e, talebinin de azalmasıyla ve üretimlerin çok ciddi şekilde durmasıyla karbon emisyonlarında e, ciddi bir azalma. Yani insan aslında kendi eliyle e, yaptığı yine e, kendi kendisini buluyor yani etme bulma dünyası gibi bir yere e, gelmiş durumdayız. İnsanlar hayatıyla bedel ödüyor ama karbon emisyonlarına da ...dolaylı bir e, olumlu yansıması olmuş. Bu da e, aslında bu üretim ve tüketim modelinin ne kadar sakat olduğunu bize gösteren çok önemli bir gösterge herhalde değil mi? Çok haklısınız. Süreçleri bütün yönleriyle tartışmak gerekir. Yalnızca Çin'in bu hastalık süreci nedeniyle kaybetmiş olduğu bir buçuk trilyon dolarlık bir gelir kaybı üzerinden değil... ...dünyanın bu sürece nasıl bakması gerektiği üzerinden tartışmamız lazım... Mesela bazı siyaset ilgilenmenin televizyona çıkıp bunu bir fırsata dönüştürelim diye başlayan cümleleri de bana çok bitici geliyor doğrusu. Evet. Gerçekten orada insanlar ölürken böyle bir salgın kapımızdayken de bunun baş etme kapasitemizin ne olduğuna ilişkin tartışmalar sürüyorken bunu bir fırsat biçiminde algılayan ekonomik yaklaşımları da ayrıca temizlik hı hı. etmek ...hem de etmek gerektiği kanısındaydı. Evet zaten şimdi bazı iş dünyasından böyle yükselen sesler oldu. Çin'de duran bazı üretimleri acaba Türkiye'de gerçekleştirebilir miyiz diye... ...ama geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma vardı. Bütün bu koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana... ...aslında Türkiye ekonomisine herhangi bir olumlu yansıması yok. Herhangi bir üretim kaydırma yok. Kaldı ki dünya piyasalarındaki yoğun satışlar... Dolayısıyla e, dolarda bir e, yükseliş var tabi orada Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri de etkili TL'deki değer kaybı ama bütün dünya borsalarındaki yoğun değer kaybıyla birlikte aslında Türkiye ekonomisi de bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla bu tarz krizleri fırsata çevirmek aslında her zaman olumlu bir yansıma yapmayabilir bilakis geri tepebilir. Şimdi daha önce söylediğiniz bu bazı otoriter yönetimler bu hastalığı hastalığın mevcut durumunu gizleme yoluna gidebiliyor elbette şu anda çok farklı ülkelere yayılmış durumda herkesin de sağlık önlemleri sağlığa bakışı alarm seviyesi veya karantinaya alma yöntemleri farklı olabilir acaba dünya nasıl bir bu virüsle mücadele etme yöntemi uygulayacak herkes her ülke bireysel mi yapacak bunu yoksa bir yerde ortaklaşmak mı gerekiyor Öncelikle şunu söyleyelim Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti hı hı. Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu Bütün Dünya Sağlık Örgütü'ne Üye ülkelere ki işte 200 ülkeye yakın ülkeden söz ediyoruz Bazı yükümlülükler veriyor Hani uluslararası Etkileşim ve Bu salgının ülkeden Ülkeye geçişinde engellenmesi de içinde Olmak üzere Bizden de örneğin İran çok eleştiriliyor. Evet. Sağlık Bakanımız da haklı olarak eleştirdi. Çünkü İran'da kayıtlara yansıyan vaka sayısı 100 civarında ve bunlardan 15'i öldü. Hı hı. Bizim bilgilerimize göre %15 bir ölüm oranı bu haftalıkta olmadığı için muhtemelen İran'da salgın çok daha yüksek. Ve dünya tarihine geçecek ilginç bir şey oldu. Siz de yakından izlemişsinizdir. Birkaç gün önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı ülkemizde koronavirüsle ilgili bir salgın yok derken İki gün sonra hastalığın kendisinde kanı konduğunu açıklamak zorunda kaldı. Evet. Maalesef. Dolayısıyla böyle bir otoriter yönetimlerin her ne kadar bu salgını sanki yokmuş gibi göstermeye ilişkin çabaları olsa da bir süre sonra artık günümüzde bunları saklamak çok mümkün olmuyor. Az önce sözünü ettiğim Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilanı nedeniyle de ülkelerin yükümlülükleri var. Bu arada örneğin Amerika'dan örnek vereyim. İşte dün akşam üzeri yaptığı açıklamaya göre artık Amerika'daki olgulardan iki tanesi Çin'le herhangi bir bağlantısı olmayan dolayısıyla Amerika'daki olgulardan insandan insana geçen olgu olarak tanımlandı. Hmm. Yani bu şu demek artık hastalık Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'le herhangi bir yolculuk bağlantısı olmayanlarda da insandan insana geçiş sürecini bir başka deyimle, evrimini tamamlamış durumda. Bu da çok güçlü bir Salgın olasılığını gündeme getiriyor. O evet. yüzden Amerika hastalıkları kontrol ve önleme dairesi Amerikalıları uyarıyor. Bizde de çok güçlü bir salgın gündeme gelebilir diye. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Bu kadar çevresinde artık tanık konulmuş vaka varken Türkiye'de vaka olmaması beklentisi çok gerçekçi değil. Hı hı. Önümüzdeki günlerde belki bugün yarın belki birkaç hafta içerisinde Türkiye'de de doğrulanmış vakalar karşımıza gelebilir. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun önerileri ışığında bugüne kadar gerçekleştirdiği yaklaşımların salgınla mücadele açısından olumlu yaklaşımlar olduğunu düşünenlerdenim. Türkiye sağlık sisteminin yanıt verme kapasitesini ayrıca tartışabiliriz. Evet. Ancak şu ana kadar alınan önlemler doğru önlemler. O yüzden de zaten henüz Türkiye'de doğrulanmış hmm. bir vaka yok. Ancak iki noktaya özellikle vurgu yapmak isterim. Evet. Bir tanesi Türkiye'de koronavirüs doğrulama tanı doğrulama sürecinin yalnızca Ankara'daki halk sağlığı laboratuvarıyla sınırlı tutulması Türkiye'nin coğrafi ilk hmm. büyüklüğü düşünülecek olursa salgınla baş etme açısından bir sıkıntı yaratma potansiyeline sahiptir. Özellikle İran'daki olgu sayısı ve ölüm sayısı her ne kadar İran kapısı kapatılmış olsa da oradan bir takım geçişlerle ilgili problemlerin yaşanma ihtimali daha önce gelenler gibi sorunlar yüzünden bu tanı koyma süreçlerinin bölgesel laboratuvarlarda da yapılabilmesi e, önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Bir başka benim eleştirel baktığım mesele de hı hı. bizim bilim kurulumuzun içerisinde çok değerli bilim insanları var ve bilim kurulun çok değerli. Ancak ülke çapındaki referans hastaneler söz konusu olduğunda örneğin benim yaşadığım şehir Bursa'da Bursa Şehir Hastanesi ve yüksek İstas Hastanesi görevlendirilmiş durumda. Oysa bu konuda baş etme kapasitesi çok yüksek olan bir tıp Fakültesi var. Orada çok değerli akademisyenler var. Dolayısıyla tıp Fakültelerini bu sürecin dışında bırakmanın da çok doğru olmadığını hmm. düşünenler benim. Ama bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'nın izlediği yol güzel bir yol. Umarım çok güçlü bir salgınla karşı karşıya kalmayız. Kalırsak bizim sağlık sistemimizin buna ne ölçüde yanıt verebileceğini önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz. Evet. Ama özellikle yurttaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemlerin yanı sıra kendi önlemlerini almaya özen göstermelerinin de altını çizmemiz gerekir. Evet. Şimdi belki biraz aşı konusuna da değinmekte fayda var. Farklı açıklamalar var bu konuyla ilgili. Yine Amerikan Sağlık Bakanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Dün her ne kadar Amerika Devlet Başkanı Trump Amerika'da risk oldukça az ve aşı çalışmalarımız devam ediyor. Amerika bu virüse hazır demiş olsa da. Biliyorsunuz yaptığı yanlış Ebola <gülüyor> ebolayla ilgili aşı <aslında> kastetmiş <gülüyor> dolayısıyla sonradan Beyaz Saray e, bunun e, ebola olduğunu koronayla ilgisi olmadığını evet. söylemek zorunda kaldı. kaldı. Evet ee, tabi sağlık bakanı da yine bu konuyla ilgili e, aşı konusunda açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde de e, yapıldı e, aşıyla ilgili acaba evet. e, son durum yani koronavirüsle ilgili aşı beklentisi en yakın ne zaman için olmalı? diyelim. Ee, öyle umuluyor ki bilim ortamındaki veriler önümüzdeki bir yıla kalmadan 10 ay içerisinde bir aşının gündeme gelebileceğini gösteriyor. Ancak bizi dinleyenler unutmasınlar. Virüslerin, konuşmamızın başında söylediğimiz, sık değişim gösterebilme özelliği yüzünden şu andaki koronavirüse karşı bir aşı bulunsa dahi 10 ay sonra virüsün geçireceği evrim nedeniyle o aşı çok etkili olmayabilir. Nitekim Bizim koronavirüs dışında bildiğimiz klasik grip virüsüne karşı kullandığımız aşıların bir önceki yılın geçerli olan virüsüne karşı yapılmış olması nedeniyle mevcut griplerin tamamını engelleyemediği ortada. Dolayısıyla buna karşı bir aşı bulunacak. Belki daha da kısa süre içerisinde bulunduğu açıklanabilir. Ancak bulunan aşının %100 koruyucu olma ihtimali virüslerdeki bu evrimsel değişiklik nedeniyle çok söz konusu olmayabilir. Yine de elbette önemli bir koruma sağlayacaktır. Bir de tedavi konusunda kısa bir şey söyleyeyim. Evet. Şu anda bu hastalığın bilinen yüzde yüz etkili sonuçlanmış bir tedavisi yok. Hı hı. Ancak iki tip ilaç kullanımına ilişkin literatürde az önce bu sabah da vardı. Hı hı. Olumlu gelişmeler var. Dolayısıyla yani bu hastalık sırasında baş etmemizi sağlayabilecek olanaklar var. Ben... Şunu özellikle vurgulamak isterim. İnsanlarımızın bu kadar panik yapmasına neden olacak bir durumla karşı karşıya değiliz. Salgını yönetmek konusunda elimizde hem ulusal hem ulusal rehberlerimiz var. Olguların yalnızca %5'inde ciddi seyrediği olgular ve bunlar daha çok yaşlı ve kronik hastalıkları olan şeker hastalığı, hmm. tansiyon hastalığı gibi insanlar için söz konusu. Yani şu koronavirüsün bizim ülkemizdeki gündemde bu kadar yüksek yer etmesini anlıyorum ama... Panik yapmayı gerektirecek bir durum yok. Kişisel önlemlerimizi alırsak ve kendimizi bir takım spekülasyonlardan, komple teorilerinden korumayı becerebilirsek kişilerin uzmanlık alanlarına saygı göstererek bu arada da iki tane kurumu önereceğim ben size. Hı -hı. Birincisi Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu, ikincisi de Türk Tavukleri Birliği'nin e, çeşitli uzmanlık dernekleriyle bir arada oluşturduğu bu yeni koronavirüs izleme grubunun Hı -hı. önerilerine dikkat alırsak Türkiye bu süreçte önemli bir başarı sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için son derece aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de için. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, e, koronavirüsle ilgili e, son durumu e, süremiz el verdiğince değerlendirmeye çalıştık. Telefon hattımızda bu hafta konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Kaan Palaydı. Hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>